<gülüyor> Dördüncüsü, bellihi min ve nas ve ve min ve yudlil Ve ve atraf ve tahriç kitaplarına bakılır. Zira bu kitapların bazısında Ravi'nin ismi geçer. Özellikle de Ravi meşhurlardan değilse özellikle Ravi meşhurlardan değilse veya Ravid'e bir tür meçhullük varsa veya ravid'e bir tür meçhullük varsa, selamünaleyküm. Aleyküm, Yahut ravinin isminde kapalılık varsa bu zikredilir. Yahut ravinin isminde kapalılık varsa bu zikredilir. Eğer kütüb sitte hadislerinden ise, bu konuda en önemli kaynaklardan birisi, Mizzi'nin Tuhvetü'l-Eşraf, Bir marifetil Atraf kitabıdır. Eğer kütüb sitte hadislerinden ise, bu konuda en önemli kaynaklardan birisi, bu konuda en önemli kaynaklardan birisi Mizzi'nin Tuhfetü Leşraf Bi Marifetil Atraf kitabıdır. Zira Mizzi çoğunlukla müphem olan ya da künyesiyle veya lakabıyla zikredilen ravinin ismini açıklar. Zira mizzi çoğunlukla mübhem olan ya da künyesiyle veya lakabıyla zikredilen ravinin ismini açıklar. Örnek Bukhari sayhinde 2 bölü 292 muallak olarak şöyle rivayet eder. İsmail dedi ki bana Abdülaziz bin Abdullah bin Ebi Selem'e haber verdi. Bana Abdullah bin Abdullah bin Ebi Seleme haber verdi. O İshar bin Abdullah bin Ebi Talha'dan ''Onun da ancak Enes radıyallahu anh'den rivayet ettiğini biliyorum.'' 3 nokta. O İshak bin Abdullah bin Ebi Talha'dan, ''Onun da ancak Enes radıyallahu anh'den rivayet ettiğini biliyorum.'' 3 nokta. Sonra Ebu Talha radıyallahu anh'ın bahçesini tasatuk etmesine dair hadisi zikreder. Sonra Ebu Talha radıyallahu anh'ın bahçesini tasalluh etmesine dair hadisi zikreder. Burada mipem olan ravi hangisi? Hani nerede mipem ravi? İsrak bin Abdullah Enes radıyallahu rivayet ediyor. Enes radıyallahu neyene olur? Sahbi bin Abdullah. Bize İsmail verdi. İsmail dedi ki bana Abdullah bin Abdullah bin Ebi Seleme haber verdi. O İsrak bin Abdullah bin Ebi Talha'dan. Onun da ancak Enes radıyallahu rivayet ettiğini biliyorum. Müphem olan hangisi? Ebu Talha sadece şeyden bak İshak bin Abdullah bin Ebi Talha'yı biliyoruz. İsmi belli, babasının ismi belli. Ebu Talha'nın torunu. Abdullah bin Abdullah bin Ebi Seleme de belli. İsmail i̇smi İsmail falan var. açık. İşte İsmail kalıyor bir tek. Müfemme olan burada İsmail. Yok, şeyi yok, burada El-Mizzi Tuhvetül Eşraf'ın Musnedü Enes bölümünde burada El-Mizzi Tuhvetül Eşraf'ın Musnedü Enes bölümünde 1/84. Bölü İsmail diye adı geçen Ravi'nin İbni Ebi Üveys olduğunu açıklar. Burada El-Mizzi, Tuhfetü'l-Eşraf'ın Musnedü Enes bölümünde 1/84. Bölü İsmail diye adı geçen Ravinin İbnu Ebi Uways olduğunu açıklar. Beşincisi hadisin rivayet yolları bir araya getirilir. rivayet yolları bir araya getirilir. Bazı rivayet yollarında müpem olarak geçen ravi bazı rivayet yollarında müpem olarak geçen ravi diğer bir tarikte babasına nispet edilerek veya meşhur olduğu nisbesiyle ya da künyesiyle belirli olarak gelebilir. Bazı rivayet yollarında müpem olarak gelen ravi Diğer bir tarih de babasına nispet edilerek veya meşhur olduğu nisbesiyle ya da künyesiyle belirli olarak gelebilir. Örnek Ebu Davud, 936 no 136 Zeyd bin el-Hubab, Tire Abdurrahman bin Sevban, Tire Abdullah bin el-Fadl, el, el Hashimi Tire El-A'rıc tire Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki şer iki şeriyi şer kayarak abdest aldı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki şer iki, iki kayarak abdest aldı. Vadi's Tirmizi no 43 Zayd bin el Hubab tarikiyle rivayet ederek Zeyd. bin el Hubab tarikiyle rivayet ederek Abdurrahman bin Hürmüz ki o el araçtır o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den diyerek rivayet etmiştir. Abdurrahman bin Hürmüz ki o el araçtır O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den diyerek rivayet etmiştir. Böylece Ebu Davud'un İslam'da geçen el-Ağraç'ın Abdurrahman bin Hürmüz isminde olduğu Neci? Araç, aksak demek. Aksak. Topal. Böylece yazacağız mı? Geçen derste de ağrıçın künyesi özellikle. Başka araç. Aver, araç. ameş. Ağrıç. Şimdi bir başlık atıyoruz. Şeyhleri ve öğrencileri müşterek olanlar. En problemli meselelerden birisi. Şeyhleri ve öğrencileri müşterek olanlar. Bazı nadir hallerde isnatlarda ravilerden biri, bazı nadir hallerde isnatlarda ravilerden biri, Şeyhinin ve öğrencisinin isimleri konusunda. Diğer bir ravi ile ittifak edebilir. Şeyhinin ve öğrencilerinin isimleri konusunda, Diğer bir ravi ile ittifak edebilir. Diğer bir rivayette, Ravinin nispeti açıklanmadıkça, nispeti açıklanmadıkça, veya alimlerden biri bunu tayin etmedikçe iş zorlaşabilir. Diğer bir rivayette ravinin nispeti, nisbesi açıklanmadıkça veya alimlerden biri bunu tayin etmedikçe iş zorlaşabilir. Örnek Bukhari sayhinde 2 bölü 379 Süleyman bin Harp, Tire, Hammat, Tire, Sabit, Tire, Enes radiyallahu anh, isnadıyla rivayet ediyor. Süleyman bin Harp, Hammat, Sabit, Enes radiyallahu anh, isnadıyla rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımları için Zeynep adına verdiği velime yemeğini vermedi. O zaman bir koyun ile velime verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar için Zeynep adına verdiği velime yemeğini vermedi. O zaman bir koyun ile velime verdi. Yani sadece Zeynep'in düğününde koyun ile velime vermiş. İstinad'da zikredilen Hammad, bu tarihte müphem olarak gelmiştir. İstinad'da zikredilen Hammad, bu tarihte müphem olarak gelmiştir. O, Sabit el-Bunani'den rivayet etmiş, Kendisinden de Süleyman bin Harp rivayet etmiştir. O Sabit, o sabit El Bunanden rivayet etmiş, kendisinden de Süleyman bin Harp rivayet etmiştir. <gülüyor> aynı şeyh ve aynı öğrenciye sahip olan iki tane hammat vardır. Birisi Hammad bin Zeyd, diğeri Hammad bin Seleme'dir. Ebu, Ebu Cık, Hammad bin Ebi Süleyman o ayrı. Allah'a Allah Allah başkak. Hammad bin Zeyd, diğeri Hammad bin Seleme'dir. Lakin hadisin rivayet yolları araştırıldığında, Rivayetlerden birinde Hammad'ın nisbesinin verildiğini görürüz. Hadisin rivayet yolları araştırıldığında rivayetlerden birinde Hammad'ın nisbesinin verildiğini görürüz. İkisi bunların ikisi de zeka. Girebol Yine Bukhari 3 bölü 380 Museddet tire Museddet tire Hammad bin Zeyd tire Sabit yoluyla Enes radıyallahu anh'den Hammad bin Zeyd tire Sabit yoluyla Enes radıyallahu anh'den Rasulullah aleyhi ve sellemin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep binti Cahşi ile evliliğine dair haberi rivayet eder. Enes radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zeynep binti Cahşi ile evliliğine dair haberi rivayet eder. Enes radıyallahu anh dedi ki, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımlarına Zeynep için verdiği gibi bir velime verdiğini görmedim. Onun için bir koyun ile velime verdi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hanımlarına Zeynep için verdiği gibi bir velime verdiğini görmedim. Onun için bir koyun velime verdi. Bir koyun ile velime verdi. Böylece ilk isnatta geçen Hammad'ın Hammad bin Zeyd olduğu anlaşılmaktadır. biraz uzak bir ihtimal olabilir de <gülüyor> mühmel isimlerin tayini hakkında alimlerin koydukları bazı kaideler <gülüyor> mühmel isimlerin tayini hakkında alimlerin koydukları bazı kaideler alimler meşhur ravilerin ravilerden meşhur ravilerden isimleri açıkça zikredilmeyenleri belirlemek için bazı kaideler zikretmişlerdir. Alimler meşhur ravilerden isimleri açıkça zikredilmeyenleri belirlemek için bazı kaideler zikretmişlerdir. Bazı örnekleri şu şekildedir. Hammad bin Seleme ile Hammad bin Zeyd arasındaki ayrım. Hammad bin Seleme ile Hammad bin Zeyd arasındaki ayrım. Hafız Cemalüddin el-Mizzi Rahimallah, Tehzibül Kemal'de 7 bölü 269 şöyle demiştir. Hafız Cemalüddin el-Mizzi Rahimallah, Tehzibül Kemal'de 7 bölü 269 şöyle demiştir. İki hammattan rivayet eden, ortak râviler topluluğu vardır. İki hammaattan rivayet eden ortak râviler topluluğu vardır. Daha önce geçtiği gibi, ikisinden her birinden rivayette tek kalan bir topluluk da vardır. daha önce geçtiği gibi, ikisinden her birinden rivayette tek kalan bir toplulukta vardır. <gülüyor> Ancak affağın sadece Hammad bin Zeyd'den rivayet ettiğinde onun nisbesini belirtir. Ancak Affan sadece Hammad bin Zeyd'den rivayet ettiğinde onun nisbesini belirtir. Yani bunun anlamı şu. Affan hem Hammad, Seleme, Hammad bin Selemed'en hem Hammad bin Zeyd'den rivayet etmiştir. Sadece Hammad bin Zeyd'den rivayet ettiği zaman Hammad bin Zeyd diyor. Sadece Hammad dediyse bu demek ki Hammad bin Ebi Selemedir bu manada. Nitekim Hammad bin Seleme'den de nispesini belirtmeksizin rivayette bulunmuştur. Seleme'den de nispesini belirtmeksizin rivayette bulunmuştur. Haccac bin el Minhal ve Hidbe bin Halid de böyle yapmışlardır. Haccac bin el Minhal ve Hidbe bin Halid de böyle yapmışlardır. Yani Haccac ve Hidbe de eğer Hammad'tan diyorsa o Hammad bin Selemedir. Hammad bin Zeyt'ten rivayet ettiği zaman Hammad bin Zeyt diyorlarmış bunlar demek. Ancak Süleyman bin Harp tam yapmış. Hammad bin Seleme'den rivayet ettiğinde nispesini belirtmiş. Selam. Hammad bin Zeyd'den rivayet ettiğinde ise sadece ismini zikretmiştir. Arim de böyle yapmıştır. Arim, Arim de böyle yapmıştır. Zaten yukarıda verdiğimiz örnekte Bukhara'dan gelen rivayette Hamad bin Zeyd'i direkt Hamad diyerek zikretmişti Bukhara'nın rivayetinde. Arim de böyle yapmıştır. Hamad bin Zeyd'den rivayette infirat edenlerden bazıları yani sadece Hammad'dan, Hammad bin Zeyd'den rivayet edenler. Hammad bin Selam'a'dan değil de tek olarak Hammad bin Zeyd'den rivayet edenler. Ahmet bin Abde et Dubbi Ahmet bin Abde et Dubbi Ebur Rebi ez Zahrani Kuteybe bin Said ve El-Müsebbet'dir. Müseddet, evet. Buhani Şeyhe Müseddet bin Müserhed. Bir de Hammad bin Seleme'nin tercimesinde zikrettiklerimizin geneli böyledir. Yani bunu mizzi söylüyor. Bir de Hammad bin Seleme'nin tercihmesinde zikrettiklerimizin geneli böyledir. Zira bunlardan biri Hammad bin Seleme'den rivayette bulunmamışlardır. Demek ki bu isimlerden birisi Hammad'dan diyerek rivayet ediyorsa o Hammad bin Zeyd'dir. Hammab bin Seleme'den rivayette infirat edenlerden bazıları Behz bin Esed ve Musa bin İsmail'dir. Behz bin Esed ve Musa bin İsmail'dir. Bir de Hammad bin Zeyd'in tercermesinde zikrettiklerimizin geneli böyledir. Bunlardan biri nisbesini belirtmek sizin Hammad'dan diyerek rivayet ederse o Hammad bin Selemedir. Bunlardan biri ispesini belirtmek sizin Hammad'dan diyerek rivayet ederlerse o Hammad bin Selem'edir. Hafız Zehebi siyer Alam'da 7 bölü 464 şöyle demiştir. Hafız Zehebi siyer Alam'da 7 bölü 464 şöyle demiştir. Hammattan birçok şeyhler ortak rivayette bulunmuşlardır. Bu bir cemaat her ikisinden rivayet etmiştir. Bazen onlardan biri Hammattan der ve nisbesini belirtmez. Bunun iki ammattan hangisi olduğu ancak bir karine ile anlaşılır. Az da olsa böyle bir karine bulunmadığı zaman, Onun İbn Zayt mi yoksa İbn Seleme mi olduğunu kesin olarak belirtmeyiz. Bilkis tereddüt ederiz ya da onun İbn Seleme olduğunu takdir ederiz. Seleme olduğunu takdir ederiz. Deriz ki, bu hadis Müslümin şartına göredir. Zira Müslim her ikisinden de hüccet getirmiştir. Yani iki anlattan hangisi olduğu tespit edilemediğinde en azından o Müslümin şartına göre sahiptir. şartına göredir. Zira Müslim her ikisinden de hüccet getirmiştir. Burada alt başlık atıp bir dahaki derste bırakalım. Süfyan-ı Sevri ile Süfyan bin Uyeyne arasındaki ayrım. Süfyan-ı Sevri ile, Süfyan ile Süfyan bin Uyeyne arasındaki ayrım. Sehri diye belirseniz zaten belirleyen meseleyi. Belirleyen, işte İşte onun da kaydeleri var. Subhani kallâhüm e bihamdik ve eşhadenle ilâhe ile en ve estağfurke ve tu